Merhaba, Bir Söz Küçüğü'n programına daha hoş geldiniz. Ben Deniz ve ben Utku. Bu hafta yapımcılar olarak sizlerle beraberiz. Bu haftaki konumuz bireysel silahsızlaşma ve çocuk. Konuklarımız ise Umut Vakfı'ndan Esen Günay Yıldız ve Ceren Ak. Hoş geldiniz. Öncelikle kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii. Benden mi başlasın? Peki. Ee, Esen Günay Yıldız dediğiniz gibi Umut Vakfı'ndan e, geliyorum. Vakıf koordinatörü olarak görev yapıyorum ama çok uzun zamandır, 6 senedir falan... Vakıfta bu bireysel silahsızlanma konusunda en çok bu konuyla tanınıyoruz bildiğiniz gibi. Bireysel silahsızlanma konusunda çalışıyorum aktif olarak. Aynı zamanda da e, akademisyenlikte yani, çal olmaya çalışıyorum daha doğrusu. <gülüyor> Marmara e, Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde doktoram devam ediyor. Ee, Ceren Ak. Ben de e, TESAEV dış politika programında çalışıyorum. Bir buçuk senedir. E, ayrıca Umut Vakfı'nda da gönüllü olarak çalışıyorum. Evet. Onun dışında da tarlabaşı toplum merkezi ve Sulu Kule çocuk merkezinde gönüllü atölyeler düzenliyorum çocuklarla birlikte. Umut Vakfı ne zaman ve ne amaçlarda kuruldu? Bunu bize biraz bahsedebilir misiniz? Tabi Umut Vakfı aslında 1993 yılında resmen kurulmuş ama 93'ten önce Ankara'da, Orta Doğu'da ve Balkanlarda barış süreci ile ilgili bir takım sempozyumlar ve akademik çalışmalar yapmışlar. Daha sonra e, resmen kurulduktan bir sene sonra da İstanbul'a Umut Vakfı taşınıyor ve merkez ofis İstanbul'da oluyor. Aslında Umut Vakfı'nın e, kuruluş amacı çok geniş bir yerpaze üzerine oturuyor. Yani barış çalışmaları yapıyoruz. Hukukun üstünlüğü, adalet ve yurttaşlık konusunda çok aktif çalışmalarımız var geçmişten beri. Evet özellikle örneğin yurttaş olmak için konusunda profesör doktor İpek Gürkaynak Kaynak ve İpek Gür Kaynağın ekibi uzun, 95'te bir kitap çalışması yaptılar. Şimdi talim terbiye kurulu tarafından önerilen yurttaşlık kitaplarından biri olarak destek kitap olarak okutuluyor. Aynı zamanda da Çanakkale'de Bigada yurttaş olmak için konusunda eğitici eğitimlerimiz devam ediyor ek olarak e, hala hukukun üstünlüğü ve barış konusunu çok Önemsiyoruz. Bu sene örneğin Hukukun Gençleri diye bir sempozyumlar dizisi başlatıyoruz. E ama bunun da ötesinde aslında bütün bu felsefenin üzerine şeyi oturtuyoruz. Bireysel silahsızlanmayı bir kavram olarak koyuyoruz. Ve şiddete karşı çalışmalarımız devam ediyor. Başta da konuştuğumuz gibi zaten hepiniz bizi daha çok bu bireysel silahsızlanma kavramını ortaya koyan ve o konuda çalışmalar yürüten bir sivil toplum örgütü olarak tanıyorsunuz. Peki Umut Vakfı'nın bugüne kadar yürüttüğü kampanyalar nelerdir? Bugüne kadar aslında bilinen belli başlı bir tane kampanyası var. O da bireysel silahlanmaya hayır. Bireysel silahlanmaya hayır bir imza kampanyası olarak başladı ve bugüne kadar bir milyonun üzerinde imza toplandı. Web sitemizde aktif olarak hala devam ediyor Eko olarak Silahın Şakası Yok kampanyası düzenlenmişti ve Silahın Şakası Yok kampanyasını da Türkiye Futbol Federasyonu ile birlikte yapmıştık. E ve özellikle futbolda, sporda şiddete hayır ve silahlanmaya hayır demiştik. Diğer bir kampanyamız çocukları bireysel silahlardan arındırma kampanya, oyuncak silahlardan arındırma kampanyasıydı. Onunla ilgili bir atölye çalışması yaptık, ondan sonra bir şenlik yaptık ve o da hala devam ediyor. Ve son olarak da biliyorsunuz geçen seneden beri çok medyatik oldu. Yani çok daha doğrusu görünür oldu. Eğlencede ve kutlamalarda silaha hayır kampanyası başlattık. Ee, o da bir imza kampanyası ve anket çalışmasıyla başladı. O da hala devam ediyor. Yürütülen bu kampanyaları kamuoyuyla hangi yollarla paylaşmayı tercih ediyorsunuz? Aktif olarak medyayı kullanıyoruz tabii. Medyadaki arkadaşlarımız özellikle televizyonlar, gazeteler falan çok yardımcı oluyorlar ana şeyimiz o, ana kanalımız o ama kendi medyamız olarak Umut Vakfı'nın her hafta güncellenen www.umut.org.tr sitesi var. Biz yaptığımız bütün çalışmaları, araştırmaları, istatistikleri, her şeyi haftalık olarak orada güncelliyoruz. Türkiye'de bu konuda neler oluyor, neler bitiyor, bunun gözlemini yapıyoruz ve bütün düşüncelerimizi ve bilgilerimizi web sitemizden meraklılara aktarıyoruz. Her hafta o Ortalama 15-20 bin kişiye de e-bültenimizi e gönderiyoruz. Peki mutfak şu an hangi kampanyaları yürütüyor? Yani bahsettiğiniz bütün kampanyalar son buldu mu? Aktif Yoksa, olarak mı? Evet aktif olarak. Yani şu an hangi kampanyalar aktif aslında, olarak devam ediyor? Aslında üç kampanya devam ediyor. Bir tanesi bireysel silahlanmaya hayır imza kampanyası. O zaten 10-15 senedir falan devam ediyor. Daha aktif olarak şu anda iki kampanya var devam eden. Bir tanesi kutlamalarda silaha hayır kampanyası. Çünkü televizyonlarda görüyorsunuz işte milletvekilleri bak. ...fanlar filan gittikleri düğünlerde böyle peş peşe silah sıkıyorlar. Ama ondan sonra e, çıktıkları zaman medyanın karşısında silahlanmaya hayır diyorlar. Şimdi bu bir ikilem, yani bu bir ikiyüzlülük aslında... Ondan sonra e, onun dışında yurttaşlar için bu düğünlerde ve kutlamalarda silah sıkmak ya da işte spor müsabakalarından sonra üzüldüklerinde de sevindiklerinde de silah sıkmak falan bunlar da kültürel bir gelenek halinde ama bugünden yarına böyle şeyler değişmiyor biliyorsunuz o yüzden sürekli olarak bu kampanyaları böyle bir yıl yapıp bir yıl sonra tamam artık bitti falan diyemiyorsunuz o yüzden başlattıktan sonra işte 15 yıl 16 yıl bireysel silahlanmaya hayır kampanyasında olduğu gibi devam ediyorsunuz etmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu ikisi özellikle çok aktif. Çocuklar kısmında tabii hala aktif. Bireysel silahsızlan, silahsızlanma ne demek? Ve bireysel silah dediğimizde ne anlıyoruz? Sadece ateşli silahlar mı? E, isterseniz onu ben vakıf kısmında kavramsal olarak size açıklarım ama mesela Ceren yeni gönüllümüz oldu ve dışarıdan da yarı dışarıdan da bakan bir insan olarak önce o bir söylesin isterseniz görüşünü sonra ben Kavramsal olarak neymiş, biz nasıl bakıyormuşuz, onu göreyim, görelim ee, ya. Yani. Tamam. <gülüyor> e, bence sadece ateşli silahlar değil tabii, bireysel silah dediğimizde birçok şeyi kapsıyor bu. E, ben çocuklarla çalışan biri olarak e, baktığım zaman, e, tabii ki ateşli silahlar çok görünür, özellikle medyada çok Hı -hı. görünür ve e, belli bölgelerde, örneğin tarla başında çocukların hayatlarında çok var olan şeyler. E, ama onun dışında bıçak, e, çakı gibi e, herhangi şiddet için kullanılan araçlar da çocukların hayatında çok yer alıyor. Etkiliyor. E, bunların e, okullara getirilmesi bunlara bir örnek. E, bunun dışında aile içi şiddet e, başka bir örneği bunun. E, aile içinde silah kullanımı çok fazla belli bölgelerde. Bunu Türkiye'ye yayarsak Türkiye'de de e, silah bir aksesuar olarak görüldüğü için e, hı hı. çocukların yine hayatında çok normalleştirilmiş bir aksesuar hı hı. evet biz vakıf olarak şöyle tanımlıyoruz şimdi bunları bir not olarak e, aklımızın bir köşesinde tutarsak yani nasıl kavramlaştırabiliriz diye baktığımızda e, bireysel silahlanma dediğimiz zaman devletlerin birbirlerine karşı silahlanmasını dışarıda bırakarak insanların yani aynı toplum içinde birlikte yaşayan bir arada olan insanların birbirlerine karşı herhangi bir araçla silahlanmaları yani diğerine saldırı amacıyla da olabilir güvenlik amacıyla da olabilir onun ne denini nasıl ortaya koyarlarsa koysunlar. Silah edinmelerini bireysel silahlanma diyoruz. Tabii bunun içinde ateşli, ateşli silahlar sadece yok. Çünkü örneğin Türk Ceza Kanunu'nun altıncı maddesinde silah tanımı yapılıyor. E, o silah tanımının içine sadece ateşli silahlar girmiyor. Bıçak, kama falan gibi. Bunun gibi kesici delici aletler de giriyor. Dolayısıyla silahlanma derken e, ateşli silahlardan değil genel olarak kesici delici aletlerden de söz ediyoruz ama tabi sorunu biraz daha daraltmak istersek daha metodolojik bakalım mesela biraz daha daraltmak istersek şöyle bakmak lazım şimdi tabi bıçaklanma da çok yaygın mesela geçtiğimiz sene Türkiye Büyük Millet Meclisinde gençlerin e, gençlerin şiddete yönelmesiyle ilgili bir komisyon toplantısı, komisyon ilgili Türkiye çapında bir araştırma yapmışlardı ve Türkiye'deki liselerde gençlerin ve çocukların e, her 100 kişiden 20 tanesinin, 20 gencin cebinde mesela ateşli silah ve şeye rastlamışlar, bıçağa rastlamışlar. Şimdi ateşli silah ee, başka bir fonksiyonu yok ateşli silahın. Yani üretildiği zaman işte kurşunu var bilmem nesi var. Adam öldürme işine yarar sadece. İşlevsel olarak bu. Ama bıçaklara baktığınız zaman o öldürücü, kesici, delici aletti olmasının dışında işte ne bileyim ekmek kesmek için, mutfakta kullanmak için filan gibi bir takım işlevleri var. Dolayısıyla bir sorun olarak eğer ortaya koyacaksak galiba ateşli silahlara biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü ateşli silah dediğimiz zaman hakikaten tek işlevi Adam öldürmek ya da yaralamak. O yüzden bunu biraz daha öncelikli tutuyoruz. Ama silah kavramının içine hepsini alıyoruz. Bir de ulaşılabilirlik meselesi çok var. Çok önemli. Ee, yani ateşli silah belki çok ulaşılabilir bir şey olmasa da. Gerçi öyle. Ama olmasaydı ama. Çocuk, olmasaydı, öyle maalesef. <gülüyor> ama öyle evet. Çocuklar için belki hani. E, ama bıçak veya... Dediğin gibi kesici, delici aletler çok ortada evet. ve çok kolay ulaşılabilir. Mesela size bir şey yapabilirim eğer akışınızı bozmuyorsam biraz daha bir araştırma verebilirim. Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz bu bireysel silahlanma konusunda son derece korkunç yerlerden bir tanesi gerçekten. Ve gençlerde, çocuklarda ölüm yaralanma oranı çok yüksek. Çünkü insanların silah edinmeleri ve silah satın almaları çok kolay orada. Şimdi mesela şöyle bir araştırma yapılmış denmiş ki eğer bir evde ateşli silah bulunuyorsa ve bu kolay ulaşılabilirse suçu nasıl etkiliyor? Ve gerçekten çok yüksek oranda eğer evin içinde görünür yerde ortalık yerde ateşli silah varsa ya da bir yerde saklanıyorsa ve çocuk bunu biliyorsa merak unsuru işte onu ateşli silaha ulaştırıyor ve muhakkak o silah birinin elinde patlıyor. Çoğu ya abisini öldürüyor, kardeşini öldürüyor ya da aile yakınlarından bir tanesini öldürmüş oluyor. Bir şey bu. İkincisi eşler arasında çok ciddi sıkıntı yaratıyor. Yani bir alkolle silah bir araya geldiği zaman yani eğer e, alkolde tü, alkol tüketimi de yüksekse... İkisi bir araya geldiği zaman büyük bir tehlike oluşturuyor. Mesela biz Kuzey Avrupa ülkeleri işte İsveç, Norveç, Danimarka falan oralar çok refah ülkesidir. Ondan sonra orada sanki aile içi şiddet yokmuş gibi biliriz değil mi? Aslında öyle değil. En yüksek ateşli silahın suça neden olduğu, aile içinde suça neden olduğu ve adam öldürdüğü yaraladığı en yüksek ülkelerden 4-5 tanesi Kuzey Avrupa ülkeleri. Neden? Çünkü orada insanlar eksi 40-50 derecede yaşıyorlar. E işte Yılın yarısında gündüz, yarısında gecede yaşıyorlar. Dolayısıyla bu psikolojik bozukluk da yaratıyor. alkolle de birleştiği zaman orada mesela avcılık çok yaygın bir spor. Dolayısıyla herkesin evinde zaten bir tüfek bir şey var. Ve bütün Tüm bu unsurlar bir araya geldiği zaman o silahın sahibi de genellikle erkekler yani ailedeki işte gücü elinde bulunduran adamlar filan oldukları için en çok da onların elinde işte e, ev içindeki hane halkından birine muhakkak zarar veriyor. O yüzden aile içi şiddet silahla Kuzey Avrupa ülkelerinde örneğin çok yüksek. Çocukta örnek aldığı aileden birinde bunu gördüğü zaman zaten ay bu çok güzel bir şeymiş madem babam da yapıyor ben de kullanabilirim düşüncesine bürünüyor sanırım. tabii. Tabii. bir de aile Örnek oluşturuyor anne baba çünkü. Hı hı. E, Ceren abla aynı zamanda e, Tarlabaşı Toplum Gönüllüleri Vakfı'nda da çalışıyorsun değil evet. mi? Hı hı. Peki orada görmüş olduğun e, olaylar var mı? Çocukların hani dedin ya bir saat onlarla birlikte e, a, e, çalışmalar yapıyorum diye. E, o çalışmalarda sana gelen hiç örnekler var mı? E, tabii var çünkü e, ben dersimin Örneğin e, belli bir bölümünü zaten şiddet konusuna ayırıyorum. E, Tarlabaşı da e, yer olarak e, şiddete çok açık bir yer. Bireysel sil silahsızlanma ve bir konuda kamuoyunda farkındalık yaratmak için ne gibi çalışmalarınız ve eğitimleriniz oluyor? Aslında tabii bu çok uzun bir süreç yani Umut Vakfı 15 yılı 16 yıl olmak üzere 16 yıldır bu çalışmaları yürütüyor. Tabii e, biz özellikle bu kampanyalarla ve yaptığımız bilimsel çalışmalarla dikkat çekmeye çalışıyoruz. Örneğin istatistikler çok sık veriyoruz. Yani diyoruz ki mesela yılda 3 bin kişi ortalama Türkiye'de ateşli silahlarla ölüyor. Bu yaklaşık bir rakam tahmini bir rakam bu 3 binin üzerinde de üzerine de çıkabiliyor altında da kalabiliyor. Ama bu çok ciddi bir şey mesela. Yani çok dikkat çekici bir şey. E çünkü yani biz rakamsal olarak 3000 diyoruz ama 3000 insan demek. O 3000 insanın aileleri, çocukları falan hepsi mağdur. Mesela bu 3000 insandan 700'ü sadece kaza kurşunlarıyla yani kazaen yani ölüyorlar. Şimdi böyle rakamlar, böyle araştırmalar verdiğimiz zaman biraz kamuoyunun Kafasında bu meselenin bir ya da kamuoyunun nezdinde bu meselenin gerçekten bir sosyal problem olduğunu ortaya koymuş oluyoruz. Bir bu, bu tip çalışmalar yapıyoruz ama ayrıca zaten bizim de gündemde tutmak için çok da bir şey yapmamıza gerek olmuyor. Çünkü Türkiye ateşli silahlarla suç oranının çok yüksek olduğu ülkelerden bir tanesi. Dolayısıyla bu gazetelerdeki falan üçüncü sayfa haberleri ana haber bültenlerine baktığınız zaman her gün silahlarla birileri ölüyor ya da yaralanıyor ve bunun üzerine zaten medya çok gidiyor. Dolayısıyla bu her gün somut olarak karşımızda gördüğümüz maalesef insanların hayatlarını tehdit eden, yaşam hakkımızı tehdit eden bir problem. Bu tip e, olaylarda zaten işte bilgi edinmek için ya da bu mevzu ile ilgili somut bilimsel ne veriler var? Dünyada durum ne Türkiye'de durum ne diye bize başvuruluğunda biz yaptığımız araştırmaları paylaşıyoruz. Çocukların ateşli silahlarla ilişkisi Türkiye'de olduğu gibi dünyanın her yerinde de ciddi bir tehlike. Bundan bahsettik. Amerika hmm. olsun, Afrika olsun, Avrupa ülkeleri olsun. Bu açıdan konu ele alındığında bireysel silahsızlanmanın ya da silahlanmanın sonuçları neler? Ya da çocukların üzerine ne gibi olumsuz etkiler oluşturuyor? Ee, dünya tabii dünyada baktığımız zaman çeşitli örnekler var. İşte Afrika dedin. Afrika'da e, asker çocuklar var. E, Amerika'da yine Esen bahsettiği gibi silah kullanımı çok yüksek. E, ve ulaşılabilirlik meselesi var. E, Türkiye'de de bence e, kültürel bir mesele aslında bir de. Bir yandan bakıldığında silah meselesi. Çünkü bir de süre gelen bir takım kültürel etkiler var. E, onun dışında çocuk üzerindeki etkisi ee, tabii ki şiddete tanık olmak, e, iletişim aracı olarak seçmeyi getiriyor beraberinde şiddeti. Yani bir e, isteğine ulaşamadığı zaman e, o çocuk e, silah kullanmayı eğer elinin altında varsa tercih edebiliyor. Bunun dışında e, medya, bence çok büyük bir etken medya. Çocukların yani silahın çocuklar üzerindeki etkisi ele alındığında. Çocuğun öğrendiği alanlardan bir tanesi. Evet çünkü bu reklam olur, dizi olur her yerde bunu e, görüyor e, ve şahit oluyor. E, onun dışında tabii silahın çocuk üzerindeki bir başka etkisi aile içi şiddet. Bence çok önemli bir nokta bu. Çünkü... Ee, yine Esengül'ün dediği gibi ailede silah, yani evde bir silah varsa ve aile içi bir takım şiddet olaylarında bu silah kullanılıyor. Ve çocuk bunun hepsine tanık oluyor. Ee, bu da çok çeşitli travmalar yaratabiliyor. Bunun dışında yine e, bir güven duygusu, silahla gelen bir güven duygusu var. Bu da aksesuar olarak kullanılmasından geliyor. Ee, çocuğa bu hediye ediliyor silah. ...bir aksesuar olarak veriliyor... ...ve bu onda bir güven duygusu... ...bir üstünlük yaratıyor, yarattığını... ...düşündürüyor... E, ...ve son olarak da... ...tabii bir oyuncak meselesi var... ...oyuncak silah... E, ...zaten siz çocuğa doğduğu andan itibaren... ...tabii erkek çocuklara ataerkil bir... E, ...yapı... E, ...doğar doğmaz... ...ya da belli bir yaşta... ...oyuncak silahlar hediye ediliyor... E, ...silah yine... Denildiği gibi sadece öldürmeye Yarayan bir şey ee, Ve çocuk öldürmeyi amaç ediniyor Oyunlarında ee, Ve bu oyun Yani oyun olarak görüyor Öldürmek, silah kullanmak. Oyunun sonuçta, sonunda ölen kişi tekrar diriliyor ve yaşamına devam ediyor. Kesinlikle. Oyunun hı hı. sonunda arkadaşı kalkabiliyor. Fakat gerçek hayatta bu böyle olmuyor. Ve bunun farkındalığını yaratmak da o kadar kolay olmuyor aslında. Alışılmış Tabii. gelen bir kullanımdan sonra. Aslında orada şöyle bir şey var. Mesela Amerika'da yine bir çalışma yapılmış. Orada malum bu çocuk şiddet meselesi yüksek olunca bilim adamları bakmışlar ne oluyor diye. Şimdi bu bildiğimiz işte Tom ve Jerry çizgi filmlerinin hepimiz onlarla büyürüz değil mi? Ee, şimdi Tom ve Jerry sürekli Tom işte Jerry'i öldürür ya da Jerry Tom'u öldürür falan böyle. Tom 2.80 yatar ya da bir yapışır falan. Ondan sonra ve onu izleyen çocuk onun bir çizgi karakter olduğunu unutur aslında. Çünkü çocukların oyun dünyaları kendilerine göre bir gerçeklik dünyasıdır. Yani biz yetişkinler olarak onu oyun gibi görüyoruz. Ama o onlar için gerçeklik. Orası aynı zamanda öğrenme alanı onların. Ve mesela Amerika'da e, çocuklar birbirlerinin kafalarını tavalarla vuruyorlarmış. Tom ve yaptığı gibi. Böyle birkaç tane olay yaşanmış. Ondan sonra ama çocuk onun sonucunda arkadaşını öldürebileceğini falan düşünmüyor. Çünkü onun için oyun. Çünkü izlediği şeyde diğer öldürü, öldürülen ya da işte duvara yapışan tekrar diriliyor filan. Ondan sonra bunun bu gerçekliğin yani oyunun çizgi filmlerin ya da medyadaki o kültür endüstrisi diyorlar buna mesela. Kültür endüstrisi ürünlerin çizgi film onlardan bir tanesi. Ya da şimdi bilgisayar oyunları var mesela onun yerine. Bu kültür endüstrisi ürünlerinin çocuklar üzerinde bir öğretici etkisi olduğu böylelikle ispatlanmış olmuş. Şimdi Bu çok önemli bir şey. Bizim mesela Türkiye'de e, toplumsal cinsiyet rolleri aslında belki dünyanın başka yerlerinde de öyle. Oyunla bize öğretilir değil mi? Yani biz kız çocukları küçükken işte bize tencere tava verirler, bebek verirler. Bu ne <gülüyor> demek? Biz evin içini düzenleyeceğiz, ev, ev hanımı olacağız. Aynı zamanda dışarıda çalışsak bile filan biz kadın yapacağız. yuva yap. Evet. Biz kadın olarak bizim görevlerimiz o. Erkeğe ne verilir? İşte kamyon verilir, araba verilir. Ondan sonra işte silah verilir, oyuncak silah verilir. Onlar böyle o oyunları oynarlar. Çünkü o da evin dışında evi, işte biz kız kızları, kadınları falan koruyacak. Dolayısıyla bu toplumsal cinsiyet rolleri bu tip oyunlarla çocuklara öğretilir. Biz onunla şekillenir büyürüz. Bu işte okullarda da böyle devam eder. Ama size iyi enteresal yani bir örnek anlatayım isterseniz. Mesela Yeni Zelanda'da küçükken işte çocuklar şey yapıyorlar. Orada her, silahlanma çok yüksek bu arada. Yeni Zelanda'da bütün <gülüyor> evlerde silah var. Çünkü işte vahşi doğada yaşıyorlar. Çok fazla vahşi hayvan var. Ondan sonra dolayısıyla hep tehlike altındalar. Kendilerini korumak için silahlanmak zorundalar. Şimdi çocuklar ebeveynlerinden bana silah al dedikleri zaman Sanki gerçek silah alıyormuş gibi annesi babası onu kolundan tutup işte ilk önce anlatıyor ama pardon ilk önce anlatıyor bak silah öldürme işine yarar şudur budur filan. Yine de ikna edemiyorsa polise götürüyor normal ruhsat alma süreci neyse çocuk oyuncak silah almak için işte polise gidiyor ona testler yapılıyor psikolojik testler yapılıyor. Niye istediği soruluyor filan ondan sonra eğer ruhsal durumu normalse ona ruhsat veriliyor. Yani oyuncak bir de olsa silahı aldığı zaman onun sorumluluğunu da almak zorunda. Dolayısıyla mesela Yeni Zelanda ateşli silah oranı çok yüksek olsa da suç oranı çok az ülkelerden bir tanesi. Peki sizce bu Türkiye'de uygulanabilir mi? Yani e, aileler çocuklarını ellerinden tutup yavrum sen işte hani istiyorsun ama bak bunun bir sorumluluğu var diyerek Hı. çocuklarını götürüp e, bir karakoldan ruhsat almasını sağlayabilir mi? Çünkü baktığımız zaman babalar oğullarını işte... Oğlum erkek adam oldun diyebilmesi için çevre tarafından böyle bir sıfat takınması için oğlunun eline silah veren bir ülke hmm. Türkiye. Evet. Yani aileler bunu yapabilir mi Türkiye'de? İşte tam dediğin gibi o kültürel sebeplerden dolayı yapamaz. Çünkü zaten ebeveyn yani anne ve baba bu bilinçte değil ki. O çünkü silahlanmanın silah edinmeyin, edinmenin bir marifet olduğunu zannediyor. Şimdi bunu zannederken çocuğuna bunu anlatamaz. Diyelim ki sen bunu kural olarak koydun. İşte muktedirsin, devletsin. Yasaya işte bunu koydun. Kural olarak bunu yapacaksın. Yapmazsan şu kadar para cezası, bu kadar hapis cezası dedim ve gerçekten o cezayı uyguladın. Ancak öyle herhalde yapılabilir. Çünkü Türkiye birçok nedenden dolayı onu yapamaz. Çünkü Yeni Zelanda dediğimiz yer herhalde bizdeki kadar işte zihniyet dünyası bu kadar karışık. Yani işte bir sürü kültürlere sahip, bir sürü kültürel geleneksel falan farklılıklara sahip. Dolayısıyla işte eğitim Yüksek değil, çok homojen değil. Okur yazar oranı hala az. Okur yazar oranı yüksek olsa bile kentleşmiş ya da işte modernleşmiş filan zihniyet dünyası çok oturmamış filan daha geleneksel ve kırsal yapının filan yerleşik olduğu bir ülke olduğu için bunu böyle yerleştirmek zor. Bir de nüfus olarak yüksek. Yani Türkiye'de herhalde en genç nüfusa sahip ülkelerden bir tanesiyiz biz. Nüfusun üçte biri çocuk. Evet bu haftada programımızın sonuna geldik ama ufak bir hatırlatma yapalım. 28 Eylül bireysel silahsızlanma günü ve hepinizi Taksim'e, o gün Taksim'e saat 12'de bekliyoruz. Hep birlikte bireysel silahlanmaya hayır diyeceğiz o gün. Evet demin de dediğim gibi bu hafta programımızın sonuna geldik. Geçen haftada yaptığımız bir duyuruyu tekrarlamak istiyoruz. Bizi bir mail adresi açtık. Sözküçünetcimail.com Bu adrese bütün görüşlerinizi iyi ya da kötü bekliyoruz ve düşünüyoruz ki biz bu şekilde daha çok ilerleyeceğiz. Ve e, teknik masada bize yardımcı olan Gürkan abiye de çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Gürkan abi. İyi ki varsın. Bir dahaki Söz Küçüğün programında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça